nabo neita şeyiyor siz spesifik ona bu bir çünkü o harbi değil Harbi değil, kafir harbi değil. İkincisi İslam'a girmek, isteye, öğrenmek isteyebilir. Ona bak bakması istiyor. Evet. Üçüncüsü de verdikten sonra dikkatli ol, bir seyirlere veya şöyler buna koyma. De. Dördüncüsü de evet ona hiçbir şekilde bırakmayıp daimen tövhid övü olarak İsa Aleyhisselam'ın ve Muhammed Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam dini birdir deyip ona bir şekilde nasip etmeye çalış.